Maalesef bazı davetçiler davette başarıya ulaşmanın tek yolunun ilim olduğunu zannetmektedirler. Ve bu ise en büyük yanılgıdır. Güzel ahlak onların gündemlerinde bile değildir. Ve bazıları da güzel ahlakın edebiyatını yaparlar. Güzel ahlakın ehemmiyetinden bahsederler. Faziletinden söz ederler. Lakin güzel hayatı pratik, güzel ahlakı pratik hayata indirgemek için bir metotları, bir terbiye metotları, faaliyetleri yoktur. Evet edebiyatını yapar. Ama tamam hocam ben sana geldim. Beni terbiye et. Ben böyle bir sıkıntım var. Beni terbiye et dediğiniz zaman bakacaksınız ki hoca size bir iki fazilet edecek, bir iki ahlakın öneminden söz edecek ama bir faaliyet yok, bir terbiye metodu yok. Nasıl ki ilimde bir tedrici menheç vardır, ahlakta da olması gerekir ama maalesef birçok hocamızda, birçok davetçide bile yok. Ve bunlar büyük gafletlerdir. Ve maalesef birçok davetçi bu gaflet içerisindedirler. Bu gafletleri zikredeceğim. Ki gaflet sahibi davetçiler, muallimler gaflet uykusundan uyansınlar. Ha demek ki böyle bir olay varmış. Bir dakika dinleyelim ne diyecek. Bu gafletlerin ilki şöyledir. Ahlakın dindeki üstün konumunu ve özellikle de davetteki önümü, önemini anlamamak. Anlamamak dedim, bilmemek değil. Bilmek farklı, anlamak farklı, idrak etmek farklı. Anlamamış. Bilmiş, okumuş ama anlayamamış. Düzen ahlakın dindeki üstün konumuna delalet eden naslar çoktur. Bunları göz ardı etmek, bunları pratik hayata indirgemek için çaba sarf etmemek büyük bir gaflettir. Bakın, size bazı naslar eşliğinde güzel ahlakın Allah'ın dindindeki değerini ifade edeceğim. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. <gülüyor> وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ azim <عَظيم> Ve şüphesiz ki sen üstün bir ahlak üzeresin. Bu ayeti kerimede güzel ahlakın üstün konumu beyan edilmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi güzel ahlakıyla zikretmiştir. Allah Azze ve Celle burada şöyle demiyor ve inneke le ala ibadeti, ibadetin azime demiyor. Şüphesiz ki sen üstün bir ibadet üzeresin demiyor. Veya ve inneke ala cihadin azim demiyor. Şüphesiz ki sen üstün bir cihad üzeresin. Veya ve inneke la ala ilmin azim şüphesiz ki sen üstün bir ilim üzeresindeyim hayır ve inneke la ala hulukun azim şüphesiz ki sen üstün bir ahlak üzeresin ve bazı ilim şöyle derler ta'zimul azma'i şeyi, يدل ala tavaghuli fi'l azma yüce şahsiyetlerin Bir şeyi yüceltmeleri o şeyin yüceliğine delalet eder. Mesela başbakan Tayyip Erdoğan, bu siyaset değildir inşallah. <gülüyor> başbakan bir lokantadan söz ediyor. Diyor ki bu lokantadaki yemek çok harika diyor. Şimdi bu topraklarda onun konumu nedir? Üstündür. Şimdi başbakanın bir lokantadaki yemekten söz etmesi, onu met etmesi insanda bir soru işareti ulaştı. Oluşturup demek ki bu yemek gerçekten üstün olması gerek. E ben desem ki falan lokantada güzel yemek var. On kişiden belki biri dinlerse dinler. O da benim hemşerimdir. Ha. Öyleyse yüce insanların, yüce şahsiyetlerin bir şeyi yüceltmeleri ve o şeyin yüceliliğine delâlet eder. Burada ise güzel ahlakı yücelten kimdir? Allahu Azza ve Jalla. Eğer Allahu Azza ve Jalla yüceler yücesi, Allahu Azza ve Jalla bir şeyi yüceltiyorsa muhakkak ki o şey değerlidir ve üstündür. Ve Allahu Azza ve Jalla burada ahlaktan söz etmedi. Bu yüzdendir ki. Bu yüzdendir ki, güzel ahlak sahibi mümin, diğer müminlerden üstün kılınmıştır. اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ imanen اَحْسَنُهُمْ خُلُقَ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنْسَائِهِمْ Müminlerin iman bakımından en olgunları, en kamilleri, ahlakça en güzelleridir. ve sizlerin en hayırlınız eşlerine karşı en iyi olanınızdır en iyi davranınızdır. bu yüzden bir ki kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelecek olan bir şey yoktur me min şeyin eskalu fi mizanil mu'mini yevmel kıyameti min husnil huluk Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Bu yüzdendir ki güzel ahlak sahibi cennette en üstün olan bir mevkide eve sahip olacaktır. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حصل خلقه الله رسوله دارك بل حق لدى ألصى منك شيء ترك أدنى cennetin avlusunda bir eve kefilim. Şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir eve kefilim. Ahlakı güzel olana da cennetin en üstün yerinde bir eve kefilim. Kötü ahlaklı Müslüman'da, kötü ahlak sahibi Müslüman'da ise bunun aksine hayır yoktur. Tevhid ehlinden de olsa, kitap sünnetle amel de etse, ibadet ehlinden de olsa, kötü ahlak sahibi bir insanda hayır yoktur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama gece namazı kılan bu zikredeceğim hadis Edeb-ül Mufret'te geçiyor. Ben Buhari. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gece namazı kılan, gündüz oruç tutan ve sadaka veren, lakin komşularına eziyet eden bir kadından sorulur. Bakın, bu Hadisi şerifte bu kadının tevhidi veya bu kadının akidesi veya bu kadının iklası söz konusu edilmemiştir. Biri varsa selefi odur. Gece namaz kılıyor insanlar yatarken. Gündüz oruç tutuyor insanlar yerken. İnsanlar cimrilik yaparken bu sadaka veriyor. Lakin komşularına eziyet ediyor. Güzel ahlak sergilemiyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? La hayra fiyha onda hayır yoktur. Ve daha sonra diyor ki, hiyye min ehlin nar. O ateş ehlindendir. La hayra fiha. Onda hayır yoktur. Hiyye min ehlin nar. O ateş ehlindendir diyor. Onun bu kadının tevhidi, bu kadının kitap ve sünnetle amel etmesi kendisini ateşten alıkoymadı. Kendisini hayırlı bir hayır hayırlı bir kul olmaktan azı koydu. Neden? Birkaç tane elle sayılacak komşusuna ...eziyet ettiği için, sözde olabilir hal ve hareketiyle önemli olan kötü ahlak sergilediği için. Bugün. Kendilerini selefe nispet edenlerin birçoğuna. Bunlar akide ehlidir. Kur'an ve sünnetle amel ediyorlar. Kendilerini taifetül mensureye atfeden, kurtulmuş taifede atfedenlerin, kendilerini o taifeden, abdedenlerin birçoğuna bakıyoruz. Gece namazı yok. Birçoğuna bakıyoruz. Gündüz oruç yok. Birçoğuna bakıyoruz. Sadaka vermekte zorlanıyor. Ama bir bakıyoruz Allah'ın kullarına, davetçilere, alimlere, dilleriyle ve halleriyle eziyet veriyorlar. Acaba bunlarda hayır var mı dersiniz? O kadın onca ibadetine rağmen, ihlasına, tevhidine rağmen, onca ibadetine rağmen birkaç tane komşu ne kadardır? En fazla on kişidir. Birkaç komşusuna eziyet ediyor hayırsız oluyor. Bugünkülerde ibadet de yok. Veya çok kısıtlı ihlas soru işareti dilleriyle bir değil, on değil, yüz değil, binlerce Müslümanı rahatsız ediyorlar. Bunlarda hayır var mıdır derseniz. Değerli dostlar, güzel ahlakın Allah'ın dinindeki konumunu görememek büyük bir gaflettir. Bazılarının zannettiği gibi ya güzel ahlak fazilettir. Yaparsan olur yapmasan olmaz. Öyle değil. O kadının tevhidi kitap ve sünnetle amel etmesi ibadeti ateşten koymamıştı. O torpil bize geçenli mi dersiniz? O kadın hayırsız oluyor. Biz biz Yüzlerce insana eziyet ediyoruz. Biz hayırlılardan mı saydırır zannediyorsunuz? Güzel ahlak dostlar uzağı yakınlaştırır. Yakını da kötü e, güzel ahlak uzağı yakınlaştırır. Kötü ahlak ise yakını uzaklaştırır. Güzel ahlaktan yoksun bir davetçi tevhid ehlinden de olsa, muhlis de olsa, ilmi çok da olsa, lisanı fasiht de olsa, insanları kendisinden, dolayısıyla hayırdan uzaklaştıracaktır. Ne diyor Allah Azze ve Celle? فَبِمَا رَحْمَةٍ min اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Sen o zaman sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Demek ki, Yumuşak olmak davet esnasında Allah'ın nimeti, Allah'ın bizleri güzel ahlaklara sıklandır Demek bu büyük bir nimet. Fəbima rıhmetin min Allahı lıntıləm, vəlou kuntu fəzdan gəlid al qalbi ləm fəbdu min hawli, min Eğer kaba sözlü, katı yürekli olsaydın. Ve <gülüyor> min eğer katı yürekli olsaydın kaba sözlü katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam tevhidine, ibadetine, ihlasına rağmen kaba sözlü ve katı yürekli olduğunda etrafından insanlar dağılacağına göre onun dışındakilerin kaba sözlü ve katı yürekli olduklarında etraflarında insan kalır mı zannedersiniz? Bu muhal bir şey. Bunun aksine davetçi güzel ahlakı ile tanındığı zaman şöhret kazandığı zaman bunun içinde bir iki sefer bir iki olaya masuz gülücük atmak değil şöhret kazanması gerekir davetçi. Yapısı güzel ahlak olması lazım. Temeli güzel güzel ahlak olması lazım. İnsanlar arasında böyle tanındığı zaman insanlar kendileri ona geleceklerdir. Çünkü güzel ahlakın cazibesi vardır. İnsanları mıknatıs gibi çeker. Çiçeğin araları kendisine çektiği gibi çiçek araya gel ben buradayım diyor. Hayır. Arı arıyor, buluyor, gidiyor. Güzel ahlak olan davetçinin de konumu böyledir. İnsanları kendisine çeker. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını düşünün. Allah Azze ve Celle şöyle buyururlar. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ Yusuf Aleyhisselam'la birlikte iki genç, iki delikanlı zindana girdi. قَلَ اَحَدُهُ inni اِنِّي اَرَانِي اَعْسِرُ biri dedi ki ben kendimi içi içerken görüyorum. Ve قال الآخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه. Dirdeder ki ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı kuşların da ondan yediğini gördüm. Nebi'na bita'vilih inna naraka minel muhsinin. Bize bunun yorumunu haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Burası çok önemli. da dostlar Yusuf Aleyhisselam'ın iyilik ehlinden, iyilik edenlerden olduğu nereden bilinmişti? Bunlar Yusuf Aleyhisselam'ı tecrübe edindiler. Yusuf Aleyhisselam'ın yüzüne salihlerin siması belirdi. İnsanlara karşı güzel ahlakla muamele ediyordu. Ve onlar rüyalarının tefsiri için kime gittiler? Yusuf Aleyhisselam'a. Başkalarına gitmediler. Genelde insanlar elle tutulmayan, gözle görülmeyen manevi, batıni meselelerde salih insanları, evliya tipi insanları ararlar. Hayatı boyunca ona düşmanlık eder. Ama böyle bir müşküleyle karşı karşıya kaldığı zaman yahu der herhalde yine bizim işimiz sakallıya düştü. Böyledir. Herhalde yine Hacı Ucu'ya dönüyoruz. Böyle. Bunlar da Yusuf Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ve diyorlar ki İnna minel Biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Burada çok ince bir nokta var dostlar. Yusuf Aleyhisselam hangi ithamla zindana girmişti? zina itham ve bu iffetli bir insanın belini kırar böyle bir itham namuslu ve iffetli bir insanın belini kırar bizim başımıza bir sıkıntı geldiği zaman hemen yelkenleri salıyoruz değil mi ya Allah'a itaat et efendim hanımlarımızda genelde bu oluyor ya bak Allah yönel işte Kur'an ya benim moralim şu an çok bozuk şu an dinlemek istemiyorum ya bak biraz Kur'an oku. Ya şimdi moralim yerinde değil. Yani morali yeri yerinde olduğu zaman Kur'an okuyacak. Birçok Müslüman böyle. Yeri Morali yerinde olduğu zaman, düzgün olduğu zaman Allah, morali bozulduğu zaman ya Allah. Böyle. Yusuf Aleyhisselam'ın bu kıssasında çok güzel bir nokta var. Yusuf aleyhisselam iffetli bir şahsiyet zina suçundan dolayı zindana giriyor. Ne olması lazım insan? Morali bozulması lazım. Başkalarına iyilik etmeyi terk etmesi lazım öyle değil mi? Çünkü onun derdi fazla, çok büyük. Ama oradaki o iki genç Yusuf aleyhisselama baktıklarında tam tersine nasıl bir tablo görüyorlar? İnna narakam min el muhsinin. Biz seni nereden görüyoruz? Yusuf Aleyhisselam'ın belini o itham kırmamış. Yusuf Aleyhisselam'ın moralini Allah'a olan taatini o itham zayıflatmamış. Onun güzel ahlak sergilemesini o itham ortadan kaldırmamış. Genelde bizim moralimiz bozuk olduğu zaman yüzümüzü somurtuyoruz değil mi? Biri bir şey dediği zaman ya git kardeşim diyoruz. Şu an zamanı değil. Çocuğumuz çözüğümüz oluyor mu? Yusuf Aleyhisselam'a böyle bir ithamda bulunuyor. İffetli ve şerefli bir insan. Ama kulluk noktasında hiçbir taviz yok. Ahlak noktasında hiçbir taviz yok. Bulunduğu ortam onun belini kırmıyor. Evet. Evet. Yusuf aleyhisselam zindanda Allah'a kullukta taviz göstermedi. Güzel muamelesinde taviz vermedi. Ahlakı kesinlikle terk etmedi. İşte bu yüzden o iki genç kendisine geldiler ve dediler ki biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Yusuf aleyhisselamın güzel ahlakı ve muamelesi o iki delikanlıyı kendisine çekmişti. Onlar da rüyalarını tefsir için salih ve muhsin olan Yusuf Aleyhisselam'ı geldiler. Yusuf Aleyhisselam ise bu olayı bir fırsat bildi. Onların rüyalarına geçmeden önce bakın ne yaptı. Ve davetçi büyük dersler var. Yusuf dedi ki geliyorlar rüya tabiri istiyorlar. Yusuf dedi ki Size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden önce onun tabirini size bildiririm. Yani ben bu konuda ehilim. Ben sizin yardımcınız olacağım. Bu Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Bir dakika. Onlar ne sormuştu? Yusuf Aleyhisselam da cevap veriyor onlara? Şimdi bu girişte Yusuf Aleyhisselam'ın tevhide davet kokusu var. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Onlar ne sormuştu? Yusuf Aleyhisselam ne diyor onlara? Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey benim zindan arkadaşlarım! Acaba şimdi cevap mı verecek Yusuf Aleyhisselam? Hayır. Ayrı ayrı birçok ilahlar mı daha hayırlıdır? Yoksa her şeye hakim ve galip olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınız, o ilah edindikleriniz, sizin ve atalarınızın uydurdukları bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara da kulluk etmeniz için Allah hiçbir delil indirmiş değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başka ilah edinmemenizi emretti. İşte dost tauridin budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. <gülüyor> Ey benim zindan arkadaşlarım. Biriniz efendisine yine şarap sunacak, diğeri de as asılacak, kuşlar başından yiyecekler. İşte öğrenmek istediğiniz iş böylece halloldu. Subhanallah. Davet menhece ortamıza çıktı. Yusuf Aleyhisselam'a rüya tabiri için geliyorlar. Ne çekmişti? Yusuf Aleyhisselam'ın güzel ahlakı. Yusuf Aleyhisselam bunu nasıl değerlendiriyor? Şimdi o insanlar Yusuf Aleyhisselam'ın ayağına gelmişler bir sefer. Ne söylerse dinleyecekler. Yusuf Aleyhisselam bunu bir fırsat biliyor. Oturun bakayım. İlk başladığı, ilk davet ettiği husus nedir? Tevhid. Yusuf Aleyhisselam onların onların arzularına isteklerine cevap verseydi rüyalarını tabir etseydi ne işe yaramıştı hemen gideceklerdi tevhidi anlatma fırsatı bir daha onlar için oluşmayacaktı ama Yusuf Aleyhisselam şunu çok iyi bildi bunlar şu an bana geldiler ve benim ağzımdan çıkanların hepsini dinleyecekler öyleyse en güzel şey İşin başı nedir? Ben bunları Allah'a davet ederim. Ve ondan sonra onlar dinleyecek, mecbur dinleyecekler. Ondan sonra rüyalarının tabirini veriyor. Burada önemli bir kural söz konusudur. Asıl olmadan, olmadan güz ile iştigal abestir. ثَبِّتِ الْعَرْشِ ثُمَّ اَذَرِ النَّقْشِ Ha, önce biz bir kürsüyü otutturalım, sabit kalalım. Ondan sonra onun nakşına geçeriz, süslemesine geçeriz. Nakış oturmadan, kürsü oturmadan yerine onu süslemek boş iştir, abest. <gülüyor> Yusuf Aleyhisselam'a bu genç geliyor, iki genç. Yusuf Aleyhisselam, tevhidi aktarma için bir fırsat buluyor ve bu fırsatı hemen değerlendiriyor. Sonra onların taleplerine cevap veriyor. Tehid asıldı. Yusuf Aleyhisselam onların sıkıntılarını biliyordu. O işlenmeden... ...rüya tabirine geçmek çok hatalı bir davranış olurdu. Hani menhecil enbiya diyoruz ya ilim ehli. Menhecil enbiya'dan bahsediyor. Ve biz bu kıssaları okuyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğumuzda çok zavallı bir genç kız haset edildi. Kuyuya atıldı. Daha sonra çıkartıldı. Daha sonra... Hayır... Yusuf Aleyhisselam'ın menhecine bakın. O kıssa içerisindeki o espriyi yakalamaya çalışalım Müslümanlar. Allah'a davet. Bu neyi gösteriyor? Yusuf Aleyhisselam'ın diğer Resuller ve Enbiyalar'da olduğu gibi hayatındaki ilk numara değer Allah'a davetti. Öyleyse davetçi bulunduğu ortamı çok iyi değerlendirmesi gerekir. Tevhidin işlenmediği veya yerleşmediği bir ortamda takvadan veya ahlaktan söz etmek hatalı bir davranış olur. Yani tevhid ehli arasında öncelik verilmesi gerekir ahlak ve ta takvaya. Ki bunlar davet alanına inecekler. Ama tevhid ehline, tevhid ehli olmayan, tevhidi anlamamış, akideyi anlamamış bir insana siz güzel ahlaktan, takvadan söz ederseniz bu pek de isabetli olmaz. Veya tevhid ehlinin arasında devamlı tevhidi işlemek, takvaya ve ahlaka yer vermemekte bu da hatalıdır. Çünkü sıkar insanları bıktırır. Tevhid işlensin ki canlı kalsın. Ama takva ve ahlak göz ardı edilmesin. Evet. Evet davetçiler hangi korumunda hangi ortamda bulunuyorlar bunu iyi anlamaları gerekir çünkü ben bu hataya düşmüştüm. Sizlerle bunu paylaşayım. Bizim bir ders halkamız vardı yıllar önce. Ben o dönemde işte takva, kalbin halleri, işte nefis teskiyesi, güzel ahlak bunlara ağırlık veriyordum. Derken bu ders halkamıza akide tam yerleşmemiş olan bir Müslüman geldi. Ben hala güzel ahlak, takva devam ediyorum. Günün birinde de bana dedi ki, Abdullah abi dedi takvayı ahlakı öyle anlattın ki senin sayende tarikata gireceğim. Dedim eyvah! Benim kastım bu değildi. Dedi senin sayende dedi sufi olacağım. Tabi akideyi anlamamış bir insana siz bunun faziletinden bahsederseniz e, tabi o adam bakacak. Tatvadan kim söz ediyor? Güzel ahlaktan kim söz ediyor? E, bizim şeyhler. Yani onların şeyhleri. E, ister istemez sen vesile oldun. Allah razı olsun. Yani bu konumda bana e, yaklaştı. Öyleyse davetçi kime neyi aktarıyor? iyi bilmesi gerekir. Öyleyse biz diyoruz ki abamı halkı akideye akide ehlini takva ve güzel ahlaka bunları da Allah yolunda mücadeleye davet etmektir. Ederiz. Bu sıralama bozulursa bozuk Müslümanlar türer. Sizler avamı akideye atlayıp takva ve ahlaka davet ederseniz sufi çıkar. Avamı akideyi, takvayı ve ahlaka atlayıp Allah yolunda mücadeleye davet ederseniz harici çıkar. Akide ehlini takvayı ve güzel ahlaka atlayıp Allah yolunda davete ve mücadeleye davet edersiniz başarısız, başarısızlıktan parmaklarını ısırın, ısıran bir selefi çıkar. Eyvah nerede hata yaptım ben? Güzel ahlak yok, takva yok. Allah'ın nusretini celbeden ise takvadır.